Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Fatiha suresi tefsirini Elm Lahamdı yazır merhumun Hak Dini Kur'an dili isimli eserinden okumaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bugün 29. dersimizi sizlerle birlikte yapıyoruz. Ee, i̇nşallah. inşallah Umuyorum ki e, yani tahmini e, fikrimi söylüyorum. Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar e, tamamlamayı nasip eder Rabbimiz. Böylece bir görevimizi daha e, yerine getirmiş oluruz kendi çapımızda. E, bugün inşallah beşinci ayet-i e, tamamlamayı düşünüyorum. Ee, neydi o ayet? İyakena abudu ve İyakena iste'in ayet kelimesiydi. başlamadan önce hamdele ve salvelerimizi tekrar edelim. Elhamdülillahi Rabbi alaamin ve salatü ve salamu ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi ajamain. Rabbimize sonsuz hamdü senâlar olsun ki e, bize kendi kelamını okumayı sevdirdi, e, merak ettirdi efendim. Kalbimize bu isteği verdi ve bu isteği karşılayacak kaynakları, lütufları, imkanları, aklı, fikri, efendim, bilgiyi de nasip etti. Onlara ulaşmayı nasip etti. Sonsuz hamdü senalar olsun. Daha inşallah bizim hayal bile edemeyeceğimiz daha pek çok hayruha senata, pek çok ilim ve irfana, hikmete ulaşmayı da bizlere nasip etsin Rabbimiz sizlere de. Şimdi bu son e, dönemeçte İyyâkena'budu ve İyyâkena'sta'in ayet-i kerimesinin tefsirinde e, bize e, bu ayetin, bu ifadenin e, hem bireysel anlamda, hem toplumsal anlamda hem e, Rabbimizin e, uluhiyeti hem de bizim ona olan ubudiyetimiz anlamında e, nasıl bir tevhidi ifade ettiğini e, ve bunun zıttı olan şirkin Tevhidin zıttı olan şirkin çeşitlerini anlatacak ve sözünü toparlayıp ayet-i kerimeyi tamamlayacak tefsirini Allah Hamdiyazır inşallah. Biz de hızlıca kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle diyor, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Hem tevhid rububiyete ve hem tevhidi ubudiyete delalet etmektedir yani bu ifade yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ifadesi hem rabbimizi tevhid etmeye hem de bizim ona kulluğumuzdaki e, tevhidi e, efendim göstermekte işaret etmektedir delalet etmektedir yani hem Rabbimizin birliğini hem de bizim onun bu birliğini kendi kulluğumuza nasıl yansıttığımızı ifade etmektedir. Tevhid-i rububiyet yani Rab oluşun tevhidi Allah'ın vahdet-i zatiye ve hakikiyesini itiraf kabul. Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğini, biricikliğini ve hakikatini itiraf ve kabul etmek demek. Tevhid-i ubudiyet de yani kulluktaki tevhid de bu sayede bir vahdet-i teşkil için bir inşa-i oluyor. Yani e, Rabbimizin e, var, bir, birliğine, varlığına, birliğine, hakikatine, canı gönülden iman etmenin neticesi olarak e, efendim bir toplumsal birlik bir birlik ruhu, bir sosyal birlik oluşturma konusunda bunu inşa etme anlamında bir toplumsal anlaşma teşkil ediyor. Anlaşmanın zeminini teşkil ediyor. Bunu uzun uzun anlatmıştık hatırlarsınız. İşte oradaki Cemil Sigalarının nasıl bir... Bütün dünyayı kuşatan bir vahdaniyete, bir kardeşlik hissine zemin teşkil ettiğini ve herkesin kalbinin genişliği, kalbine kimleri sığdırabildiğine bağlı olarak her medeniyetin, her kültürün, efendim dışlayıcılık, kapsayıcılık diye biliyorsunuz bu dinler tarihinde ve sosyolojide de geçer. Efendim ne kadar kapsayıcı, kuşatıcı oluyorsanız o bütün insanlığı içine alan bir toplumsal bir birliği de o derece e, temsil etmiş oluyorsunuz. E, mesela bir örnek vereyim, bakın şimdi aklıma geldi. E, bizim alimlerimiz arkadaşlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinden sonra gelen bütün insanlığı ümmeti Muhammed olarak kabul ederler. Biz halbuki ümmeti Muhammed deyince kimi anlıyoruz? Sadece ona iman edenleri anlıyoruz, değil mi? Halbuki ulemamız... Bütün insanlığa Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifinden sonra peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra gelmiş geçmiş bütün insanlara ümmeti Muhammed derler ve bu ümmeti ikiye ayırırlar. Ümmeti davet, ümmeti icabet diye. Ümmeti davet. Ee, henüz kendisine İslam daveti yapılmamış veya yapılmış ama kendisi henüz buna cevap vermemiş. Yani kendisine bu tebliği ulaşmış fakat kendisi henüz buna karşılık vermemiş olanlara ümmeti davet buna icabet etmiş. Bu davete icabet edip Müslümanlığı kabul etmiş, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmiş olanlara da e, ümmeti icabet derler. Yani dolayısıyla bütün insanlığı içine alan bir ümmet anlayışı var e, İslam medeniyetinde. Ve binaenaleyh Tevhidu i rububiyeti Fatiha bidayetinden beri, Fatiha'nın başından beri Cenab-ı Hakk'ın Rab, Rablığının birliği anlatılıyor bize. Efendim, la ilahe illallah tevhidi gıyabisini tespit ve telkin ile vahdet-i Yani bize elhamdülillahi rabbil alemin elrahmanirrahim maliki din. Bu üç ayet, hatta besmeleyi de sayarsak efendim bu dört ayet bize e, hakiki vahdaniyetin birliğin e, Tanrı'nın, yaratıcının biricikliğinin yani Tevhidinin ne demek olduğunu bize anlatıyor. Tevhid-i ubudiyet de vahdeti terkibiye ve izafiyeye iptina ediyor. Yani varlığın değişik unsurlarının bir arada oluşuna ve birliğine dayanıyor. Yani Fatiha'nın başından beri bütün bu Rabbimizin birliğini ifade eden bütün bu bilgiler, bize bunu bildiren bütün bu bilgiler, onun... La ilaha illallah tevhid-i gıyabi yani ne demek? Karşımızda duran, ona hitap ettiğimiz bir bir yaratıcının tevhidini ifade etmiyoruz biz la ilahe illallah dediğimizde gıyabımızdaki yani bizim vakıf olmadığımız bizim o anda huzurunda yanlış anlaşılmasın yalnız bu yani vicahi olarak huzurunda bulunmadığımız yoksa her an huzurundayız gaybi bir e, tanrı'nın yani muttali olmadığımız bir yaratı, yaratıcının biricikliğini ifade eder. La ilahe illallah Allah'tan başka Tanrı yoktur. Eee vahdeti şuhudi ise arkadaşlar yani şahit olduğumuz vahtaniyet ise la ilahe illa ente ile ifade edilir. Yani senden başka tanrı yoktur. Biz ne zaman senden başka tanrı yoktur dersek vahdeti şuhudi e, cümlesi oluyor bu. La ilahe illallah dediğimizde ise vahdeti tevhid-i gıyabi. Onun işte tevhid-i gıyabisini e, tespit et ve telkin ederek e, telkin ediyor Fatiha'nın girişi tevhid Ubudiyet de yani bu iyya kenâ budu ve iyya ken ifadesi de varlıktaki bütün değişik unsurların birleşerek bir oluşlarını ifade ediyor. Bu da nereden geliyordu? Hatırlayın. Na'budu ve nesta'in ifadelerinden geliyordu. Biz yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz derken oradaki cemi ifadeleriyle çoğul ifadeleriyle ne demiş oluyorduk arkadaşlar? Kimi kastediyorduk? Yani o, çoğulu, o çoğul ifadenin içerisinde kimler vardı? Yanımızda eğer hiç kimse yok Yoksa hiçbir topluluk adına bunu söyleyemiyorsak en azından o anda bizimle birlikte bulunan melekleri kastettiğimizi söylemiştik hatırlarsınız. Dolayısıyla efendim işte kalbimizde kimler var, o anda yanımızda kimler var, nasıl bir cemaatle birlikte biz namaz kılıyoruz ve bu ifadeleri kimler adına söylüyoruz, hangi topluluk adına söylüyoruz, işte varlığın bütün değişik, e, ...unsurlarının bir araya gelişleri bu e, Fatiha'daki bu yapıya, bu cümlelere, bu bilgilere bina ediliyor, bunun üzerine kuruluyor. Bu ayette Allah'ım senden başka mabut olmadığına şehadet ve bununla amel etmeyi taahhüt eyliriz diye. Çünkü bu ayeti kerimede bakın buraya kadar yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Evet Cenab-ı Hak hakkında bilgi veriyor ama ben o anda Cenab-ı Hakk'a sen diye hitap etmiyorum. Yani e, gaybi bir... E, e, yaratıcının gaybi bir yaratıcının vahdaniyetini ve niteliklerini anlatan ifadeler bunlar. Benim şahit olmadığım bir yaratıcı. Ama ne zaman İyyâkena'budu ve İyyâkenes ile yine geliyorum. Oradaki K, K zamirleri biliyorsunuz sen demekti. Bunu geçen derste de birazcık söyledim. Hatta dedim ki e, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri geçmeyip ondan bir zamir olarak bahsedilmesi burada bizim için e, bilhassa bir hassasiyet, hassas bir durumu getiriyor. O da neydi? Efendim o anda aklımızdan kimi geçiriyorsak, neyi geçiriyorsak bu ifadeyi tabii ki Niyetimiz o değil ama hani görünüre baktığımız zaman, zahire baktığımız zaman ona söylemiş oluyoruz. O yüzden İyyak hiç olmazsa bunu söylerken yani hiç olmazsa Fatiha'da İyyâke budu ve İyyâke in derken kimin huzurunda olduğumuzu ve bunu kime söylediğimizi yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu ayet-i ile Cenab-ı Hak bize... Öyle büyük bir şeref bahşediyor ki biz bunu sürekli yaşadığımız için farkında değiliz arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hakk'a sen diye hitap ediyoruz biz ya. Yani iki insan yeni tanışsa biri ötekine sen diye hitap etse ne oluyor? Biz e, neden bu e, bana böyle birden bire sen diye hitap etmeye başladı diye rahatsız oluyoruz. Ama bu ayet-i kerimeyle biz Rabbimizin karşısına geçip ona sen diyoruz. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Bu nasıl bir e, şereftir, bu nasıl bir mevkidir, bu nasıl bir yüceltilmedir bütün mahlukat içerisinde arkadaşlar ve bunu da çoğul e, ifadeyle söylüyoruz. Yani Cenab-ı Hak o anda tek başımıza bile biz o Fatiha'yı okumuş olsak, e, kalbimize sığdırdığımız ve hani bizimle birlikte olduğunu hissettiğimiz bütün din kardeşlerimiz, bütün iman kardeşlerimiz, bütün işte ailemiz, sevdiklerimiz, o anda beraber namaz kıldığımız, o mekanda kimler varsa, melekler, hepsinin adına Cenab-ı Hak bunu ifade etme yetkisi veriyor bize ve kendisine sen diye hitap etmemize e, efendim e, izin veriyor. Hatta bunu kendisi bize indirerek bu ayet kerimeyi bize böyle söylememizi öğretiyor. Yani bu çok çok yüce, çok çok büyük şükürü eda etmekten aciz olduğumuz e, belki de bu dünyadaki en büyük şerefimiz, belki de değil kesin yani kesin. O belki deyi düzeltiyorum. En büyük yani bir insanın ulaşabileceği en büyük makam. Herkese nasip edilmiş, bütün insan cinsine sunulmuş bir makam bu, bu ayet-i kerime ile birlikte arkadaşlar. İşte ne zaman e, biz bu ayete geldik. Yani bu ayete o kadar olan kısım La ilahe illallah'ın tefsiri gibi. Bu ayete geldiğimizde Allah'ım senden başka mabut olmadığına şehadet ve bununla amel etmeyi taahhüt ederiz diye Neşhedü en la ilahe illa ente. Çünkü K var ya, K zamiri, işte onun, e, o K zamiri bitişik zamirdir. Onun e, efendim munfasıl zamiri olan enteyle e, ifade etmiş. Bu da işte tevhid-i şuhudi. Çünkü artık karşımızda hitap ettiğimiz e, bir yaratıcıya sesleniyoruz. Lisanlı Kur'an'da bu gibi içtimai hitap ve taahhütlerin iki manası vardır. Sos, yani çoğul e, olarak gelen bütün toplumu ifade eden toplumsal e, hitap ve taahhütlerin iki manası vardır. Birisi buradan bakın hemen bir fıkhi e, te, e, terimin e, nerelere dayandığını görmüş olacağız. Birisi cemiyeti fertte, ferdi cemiyette indirac ederek yani fert cemiyetin içinde bir unsur, cemiyette ferdin iç dünyasında toplanmış, ikisi birbirinin içine geçmiş e, şekilde. Her ferde ales seviye, hak ve vazife tevzi etmektir ki bunda haysiyeti ferdiye ilgâ edilmeksizin hasıllarında tam manasıyla içtimaiyet de ahok eder yani ne zaman Kur'an-ı Kerim'de böyle içtimai hitap ve taahhütler varsa çoğul ifadelerle geçen taahhütler varsa sözde, söz vermeler varsa orada iki mana var bunlardan birisi fert ve cemiyeti birbirinin içine katarak ama birini ötekinde yok etmeyerek her ferdine ales seviye eşit bir şekilde hak ve vazifeleri dağıtma anlamı vardır işte bundan buna umum istiraki veya külli ifradi denilir. Umum istiraki bütünün kuşatılması, o toplumun bütün fertlerinin kuşatılması veya külli istihra, külli ifradi fertlerinin tamamı denilir ve farzı aynı ifade eder. Yani çoğullar, çoğul ifadeler, çoğul taahhütler eğer bir toplumun tamamını kuşatıyorsa Ales seviye bütün fertlerini kuşatıyorsa buna farzı ayın diyoruz farzı ayın biliyorsunuz fıkıhta Efendim farz ikiye ayrılır farza ayın farzı kifaye diye biraz sonra far kifayeyi de söyleyecek farzı ayın bütün fertlerin tek tek yapmak zorunda oldukları farzlardır yani e, toplumun tamamına fertlerin hiçbirini ayırmaksızın e, farz kılınmışsa bir ibadet ona farza ayın diyoruz. İşte namaz böyledir, oruç böyledir, e, zekat böyledir, haç böyledir. Toplumun bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden sorumluluk düşmez. E, şartlarını taşıyan herkesin o ibadetleri yerine getirmesi gerekir. Diğeri bu içtimaî taahhütlerden e, ikinci şık ikinci bölüm manayı ferdi ilga ve yalnız haysiyeti içtimaiye itibar edilir. Yani bu ikinci türde e, topluluk adına bir sözleşme yapıldığında allah Teala ile veya Allah bir topluluktan bir şey istediğinde burada tek tek fertleri kastetmiyor. Ferdi mana yürürlükten kalkıyor. Sadece toplumun şahsi manevisine yani o toplumun yerine getirmesiyle, toplumun içinden birilerinin yerine getirmesiyle ötekilerden sorumluluk düşüyor. Buna da umumu veya intizami yahut küllü mecmu'i denilir. Umumu genel kapsamlı. Yani umumu istiraki'nin zıttı. Umumu istiraki'de her fert tek tek e, kastediliyordu. Burada ise genel kastediliyor, toplumun geneli kastediliyor. İntizami yani genel düzenle ilgili yahut küllü mecmu'i yani toplumsal e, farzlar denilir ki farz-ı kifayeyi ifade eder ve Bala'da anlattığımız ve Süver-i Kur'an'da göreceğimiz veç ile yani geçmişte anlattık, gelecekte de gelecek diyor. Veç ile manayı ferdi ilga olunmaksızın her birimiz böyle yaparız diye farzı ayn manası anlaşılmaktadır. Buradaki ifadede Binaenaleyh cemaatle neşhedü en la ilahe illa ente senden başka ilah olmadığına şahitlik ederiz tevhidi şuhudisi fertlerle eşhedü en la ilahe illa ente ben şahitlik ederim senden başka ilah olmadığına ben şahitlik ederim tevhidi şuhudilerinin hasılası olacaktır. Yani tek tek fertler bu şahitliği yapacaklar ve bunun neticesi olarak bütün bir toplum neşhedü en la ilahe illa İlla ente hepimiz senden başka tanrı olmadığına şahitlik ederiz demiş olacak. Bu şehadet böylece gerçekleşmiş olacak. Ve bu mertebe merati bir tevhidin ekmelidir. Yani bütün toplumun e, her ferdinin tek tek yani Müslüman bir toplumun her ferdinin tek tek eşhedü en la ilahe ente demesi ve artık toplumun tamamının neşhedü, ifadesiyle Neşhedü biz şahitlik ederiz ifadesiyle bu tevhid rububiyeti gerçekleştirmeleri tevhidin tevhid-i şuhudinin hasılası olacak ve meratibi tevhidin en mükemmel şekli olacak. Halbuki kanuni rububiyette sırr-ı terbiye ol, bulunduğunu da görmüştük. Yani bir aşamalardan geçirme var kanunu rububiyette yani Rab olmak demek bir şeyi en mükemmel haline getirene kadar bütün gerekli aşamalardan geçirmesi demek bunun demekti bunun için Fatiha'da olduğu gibi dini İslam'ın bütün muslusunda bütün e, mus, na, muslus nas'ın çoğulu nas yani sat harfiyle nas değil sinle değil dini metinler demek yani Kur'an ayetleri ve bütün işte sahih hadis metinlerinde bir istikra mebde olmuş ve miftahı imanda vicdan ile vücut, gıyab ile şuhud beyninde eşhedü en la ilahe illallah tevhidi ve belki sadece la ilahe illallah tevhidi gıyabisi farzı aynı kılınarak eşhedü en la ilahe illa ente tevhidi şuhudisi farzı kifaye yapılmıştır. Ne diyor şimdi burada arkadaşlar? Yani bütün toplum o en mükemmel tevhid, tevhidin o en üst derecesine bütün toplum, tek tek bütün fertler ulaşabilir mi? Oraya, o mertebeye, yani gözüyle görmüş gibi, karşısında gibi Cenab-ı Hakk'ın varlığına şahitlik etme, birliğine şahitlik etme mertebesine, tevhidin hakikatine, bütün toplum ulaşabilir mi? Bu mümkün mü yani? Bunun e, bir insanın ve toplumun bu aşamaya gelebilmesi için belli aşamalardan geçmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Dolayısıyla Fatiha'da olduğu gibi dini İslam'ın bütün nususunda, bütün kaynaklarında, kaynak metinlerinde bir istikra mevde olmuş. Yani e, tüme varım. Yani cüz'lerden, cüz'iyattan külliyata ulaşma mebde olmuş, temel kural olmuş, ilke olmuş. Ve miftah-ı imanda, imanın anahtarında vicdan ile vücut, gıyap ile şuhut beynindeki eşhedü en la ilahe illallah tevhidi, ee, vicdan ile vücut, yani iç dünyamızla onu karşımızda görme, Gayb ile şuhud, gaypta ki bir yani tam anlamıyla müşahede edemiyorsun o tevhidi ama zihni olarak kavruyorsun, anlıyorsun efendim ve tasdik ediyorsun, bunu tasdik ediyorsun Allah Teala'nın varlığını, birliğini. İşte. Benim, ben böyle anlıyorum yani buradaki ifadeyi. Muhakkak burada çok daha derin anlamlar var. Benim anlatmamla yetinmeyin hiçbir zaman arkadaşlar. Böyle biraz daha e, nasıl diyelim felsefi, kelami e, biraz daha böyle e, kalbi, e, derinliğin olduğu yerleri siz tekrar tekrar çalışın ve inşallah bizlerden daha iyilerinden de dinlemek nasip olsun sizlere, hepimize, bana da öyle. E, efendim anladığım şeyi size anlatıyorum. İşte bize diyor farz kılınan, farzı aynı kılınan nedir? O tevhidi gıyabi mertebesinde en azından en azından orada olmak. Yani evet e, bizzat onun huzurunda gibi o müşahedeyi yaşayamıyorsun, o zevki tadamıyorsun, efendim o aşamaya gelemiyorsun, tevhidi şuhudi aşamasına gelemiyorsun. Fakat düşündüğünde evet bir yaratıcımız var ve bunun bir tek olması gerekir. İşte bize kitap göndermiş, peygamber göndermiş. Bunlara iman ediyorsun fakat gaybi bir şey değil. Zaten. Fiziksel bir gözlem yapmamız imkansız yani çıplak gözle görmemiz de kalbi bir şehadet de değil bizim şehadetimiz. Tamamen güya bir şehadet. İşte bu farza ayın oluyor. Dolayısıyla eşhedü en la ilahe. İlla ente ifadesi yani müşahede ile Cenab-ı Hakk'ın tevhid rububiyetini müşahede ile ikrar etme mertebesi farz-ı kifaye oluyor. Toplumda ancak küçük sayıda insanların, Müslümanların ulaşabileceği bir mertebe oluyor. Bu suretle İslam'da hem ferdin ve hem cemaatin vicdani tevhidi vardır. Yani kendi iç dünyasında hem fert hem de topluluğun karakteri yani topluluğun ruhu efendim o tevhidi gerçekleştirir. Ve bunlar mütekabilen yek diğerinin kefilidir. Yani içinde bulunduğunuz toplumun bir tevhid toplumu olması sizin iç dünyanızdaki tevhidin sürdürülebilirliğini temin eder. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sizin dışınızdaki dünya, dışınızdaki dünya dediğim eviniz mesela. Eviniz, mahalleniz, iş yeriniz, işte okulunuz, her neyle meşgulseniz. Meşgul olduğunuz, çarşı, pazarınız, her tevhidin tam zıttı. İşte şirkle doluysa, küfürle doluysa, isyanla doluysa sürekli sizin iç dünyanızdaki o tevhid saldırı altındadır. Saldırı altındadır. Bu bakımdan e, toplumun muvahit olması sizin iç dünyanızdaki tevhidin muhafazasına yardım eder. Sizin iç dünyanızdaki her bir bireyin yani iç dünyasındaki tevhidin sağlam olması da toplumdaki tevhidin korunmasına yardım eder. Var olmasına ve korunmasına yardım eder. Karşılıklı olarak bunlar yekdiğerinin kefilidir. Bu bakımdan mesela... Acizane kanaatim arkadaşlar. Ee, hem karakter, yani Kimse kabahat samur kürk olmuş kimse üzerine almamış ama hem karakter olarak hem itikadı cazimeye, itikadı cazime derler buna yani sarsılmaz bir imana sahip olma açısından. Ee, zayıflıkları bulunan kişilerin kendilerini ayrıca tehlikeli bir toplumun içine atarak ee, o zaten e, zayıf olan o iç dünyalarını iyice e, yok olma yani iç dünyalarındaki o tevhidin, o bağlılığın iyice yok olma tehlikesiyle kendilerini karşı karşıya bırakmamaldırlar. Bu bakımdan mesela bizlere de çok sorulur, soruluyordu zamanında. Sizin de gündeminizdedir muhakkak. İşte çocuklarımızı şuraya gönderelim mi, buraya gönderelim mi, şu okullara, yurt dışına, işte şuraya, buraya çok sorulur. Burada bütün herkesi kuşatan bir cevap vermek imkansızdır arkadaşlar. Herkes kendisini tanıyacak, kendi çocuk çocuğunu tanıyacak, kendi aile yapısını tanıyacak. Efendim ve nasıl ki şöyle düşünün. Çok yüksek düzeyde alerjisi olan ve zayıf bir savunma mekanizması olan bir çocuğunuz varsa veya sizin bünyeniz öyleyse kendinizi işte tozlu, nemli böyle efendim tehlikeli ortamlara atmıyorsunuz değil mi? O bünyenizi korumak için işte daha sizin sağlığınızı, sağlığınızı korumaya yardımcı olacak ortamlarda bulunmaya özen gösteriyorsunuz. Evinizin bakımını ona göre yapıyorsunuz. Y yüzleşmiyorsunuz yani diyelim ki birinin işte fıstığı alerjisi var fıstık ya yesin biraz işte alışsın falan demiyorsunuz. Çünkü her işinde o krize girecek yani. Anlatabildim mi? Aynen bunun gibi arkadaşlar bazılarımızın da kalbinin alerjisi var. Kalbinin dayanıklılığı zayıf. Yani kalp derken burada manevi kalpten bahsediyorum. İnancı çok sallantıda. İnancı, kalbindeki o tevhid inancının sürekli dışarıdan desteklenmeye ihtiyacı var o zaman bu kimselerin ister yetişkin olsun ister çocuk olsun fark etmez ister genç olsun bu herkes için söz konusu o zaman bu kimselerin arkadaşlar nasıl ki zayıf bünyeli birini sürekli en kirli en efendim, e, riskli yerlere atmıyorsak onu hep koruyorsak nasıl o kendini hep koruyorsa zayıf dünyeli bir insan işte iç dünyasında zayıflıkları olanların da kendi sosyal muhitlerini çok dikkatle oluşturarak kendilerini göz göre göre tehlikeye atmamaları gerekir. Bu açıdan geçen de bunu anlatan bir posta yazdım ben bu fikirdeyim arkadaşlar itirazlar geldi ama ben hala bu fikirdeyim efendim yani işte her yere girip çıkmak lazım denenmediğin günahın masumu değilsin böyle böyle bir tehlikeye herkese atamazsınız arkadaşlar herkesin dayanıklılığı farklıdır gücü farklıdır bağlılığı farklıdır Efendim bilgisi farklıdır ölçebilecek kriterleri doğru iyi kötüyü ayırt edebilecek kriteri herkesin çok sağlam değildir Hadi kriteriniz var diyelim iradeniz sağlam mı? Yani diyelim ki biliyorsunuz biz öyle bir e, altyapınız sağlam ki yani iyi kötüyü şak diye ayırt edebiliyorsunuz Peki iyi kötüyü ayırt yani siz şimdi bu buradaki dinleyen kaç yüz kişi var Siz kendiniz için düşünün arkadaşlar iyi kötüyü birbirinden ayırt ettiğiniz her konuda Mesela bunu sağlıklı beslenme, işte spor yapma, ne bileyim yani ahlaki bir takım meziyetler veyahut da işte burada çeneni tutman lazım gibi sosyal ilişkilerle ilgili kurallar. İyi-kötüyü ayırt ettiğiniz her durumda her zaman iyiden yana tavır alabiliyor musunuz? Yani bir de sadece bilinç yetmez ki bir de irade meselesi var değil mi? Yani bilgi yetseydi insanı kötülükten alıkoymak için hiçbir doktorun sigara içmemesi gerekirdi. Yani çok klişe bir örnektir ama çok işe yarayan bir örnektir. Hiçbir hukukçunun işte ne bileyim gayrimeşru bir alana girmemesi gerekirdi. Hiçbir efendim din aliminin dini aykırı ve işte prim yapacak insanlardan alkış olacak bir yola veya menfaat için dini bilgileri kullandığı bir yola girmemesi gerekirdi. Dolayısıyla arkadaşlar bilgi ile irade arasındaki farkı da bilmek ve kendi irademizin sağlamlığını da test etmek durumundayız Dolayısıyla benim acizane kanaatim biz bu dünyaya bir defa geldik arkadaşlar Cenneti kazanmak için başka bir şansımız yok bizim. Bakın şu anda bulunduğumuz yaşa bir daha dünyaları versek dönemeyeceğiz. Şu anda bulunduğumuz bu saate bir daha dönemeyeceğiz. Onun için neden riske atalım ki bu saati yani? Bu günü, bu yaşı, bu ömrü neden riske atalım? Çünkü şeyi yok, telafisi yok. Böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu, o açıdan bu cümleyi son derece önemsiyorum yani. Toplumun şahsı manevisindeki rububiyet, tevhidi rububiyetle kişinin iç dünyasındaki tevhidi rububiyet birbirinin mütekabilen kefilidir. Yani toplumdaki tevhid ne kadar oturmuş, ne kadar sağlamsa o toplumu oluşturan fertlerin kalplerindeki tevhid de o kadar sağlam olur. Çünkü o terbiyeyle büyür, o eğitimle büyür, o kriterlerle büyür, o ilkelerle büyür. Onlarla formatlanır zihni ve kalbi. Tersi de mümkün yani böyle bir toplumun içine doğmamış olabilirsiniz ama sizin iç dünyanızdaki tevhid rububiyet o kadar sağlamdır ki karakteriniz, iradeniz o kadar kuvvetlidir ki böyle bir toplum inşa edersiniz. Onu da konuştu zaten önceki derslerde konuşmuştuk yani bir kişi bir toplum inşa edebilir arkadaşlar kendi kuvveti oranında kalbine kalbinin kuvveti oranında. Heyeti içtimaiye vicdansız olmak şöyle dursun, merati bir tevhidin ekmeli olan neşhedü en la ilahe illa ente tevhid-i yapan vicdanı ekmel asıl onun olacaktır. Yani heyeti içtimaiyenin yani toplumsal yaşamın, toplumun bir iç, kalbi, bir şahsı manevisi yok zannetmeyin. Her toplumun bir karakteri vardır arkadaşlar bir karakteri vardır. Yani yeri gelince daha özel inşallah çalışmalarda anlatırız. Yani kendi Batı toplumunun bir karakteri vardır, Uzak Doğu toplumunun bir karakteri var. Her toplumun, hatta her toplum içindeki alt birimlerin bile bir karakteri vardır öyle değil mi? Nereli olduğu mesela çok önemlidir insanlara sorarız tanıştığımız zaman nerelisin diye. Çünkü onun aşağı yukarı ona yüklediği bir karakter vardır. Dolayısıyla heyeti içtimaiye vicdansız olmak şöyle dursun. Merati bir tevhidin ekmeli olan en mükemmel tevhid mertebelerinin en mükemmeli olan en üst seviyesi olan neşhedü şahadet ederiz ki en la ilahe illa ente senden başka tanrı yoktur. Yani gözümüzle görmüş gibi bir hem de bir grup adına yapılan bu şahade tevhid şuhudisini yapan vicdanı ekmel en mükemmel ruh onun olacaktır. Asıl onun yani toplumun olacaktır. İşte iyyakena bu düze iyyakena isti'in böyle tafsilatı tazammuden kaç haftadır anlatıyoruz arkadaşlar? Kaç derstir? Ben de unuttum yani. Böyle tafsilatı tazammun eden bir tevhid-i mahzdır. Yani tevhi, sırf tevhidi anlatan ve bu kadar detayları içeren bir cümledir. İyyâkena budu ve iyâkenestâim. Ve bunda envai şirkin hepsini nef bir cevabı red vardır. Şirkin bütün çeşitlerini reddeden bir Red cevabı. Bir şirke karşı, şirk, şirk çağrısına karşı bir red cevabı vardır deyip şimdi buradan arkadaşlar şirk çeşitlerine geçiyor. İmam Fahrettin Razi burada şu telhisi yapmıştır. Telhis özetlemek. Şöyle özetlemiş şirk çeşitlerini. Müthiş bir yani şurada aşağı yukarı iki sayfa kadar bir dinler tarihi özeti yapacak şimdi. Elmalı Ağam'da yazır. Fahrettin Razi'den e, alın, alıntıyla. Müşrikler bölük bölüktürler. Burayı biraz dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, ben de çok detaya girmeyeceğim. Çünkü çok hakim olduğum bir e, konu değil. Efendim dinler tarihi tasnif ederek bütün şirk çeşitlerini bize anlatacak şimdi. E, Müşrikler bölük bölüktürler. Çünkü Allah Teala'ya karşı iddia edip taptıkları şerik ya cisim veya gayri cisim olacaktır. Yani Cenab-ı Hakk'a koşulan bu ortak ya cisimdir ya gayri cisimdir. Yani ya somuttur ya soyuttur. Soyut bir varlıktır. Şimdi e, bir şey yapıyor yani tablo çıkarıyor bize. Şeriki cismani eğer cisimse Allah Teala'ya ortak koşulan Tan tanrılık. E, iddia edilen bu e, şerik efendim eğer bir cisimse, somut bir cisimse ya ecsamı süfliyedendir veya etsamı ulviyedendir. Ya süfli cisimlerden yani dünyevi bildiğimiz maddiyatla ilgili ya ulvi, gök cisimlerindendir. Ecsamı süfliyeden yani yer cisimlerinden şerik, şerik ittihaz edenler ya basit cisim veya mürekkep cisim almışlardır. Mürekkep, yani mürekkep bir terkip sonucu oluşmuş demek. Çeşitli unsurların birleşimiyle oluşmuş demek. Mürekkep cisim, mevalidi selaseden biridir. Varlık Üç varlık aslından biridir. Ya meadinden veya nebatattan veya hayvanattandır. Yani eğer e, bir somut bir cismi tanrı edinenler, İkiye ayrılır dedi. Ya basit ya mürekkep. Mürekkep olanlar ya madenlerdendir, ya nebat bitkilerdendir veya hayvanlardandır veya bu meyanda bilhassa insanlardandır. Yani hayvanın bir hayvan grubu olarak sayıyor burada insan da yani canlı anlamında. Esame madeni yeden yani madeni cisimlerden şerik ittihaz edenler asnama putlara mesela taşlardan, altından, gümüşten putlara taparlar. Efsâmi nebatiyeden şerik ittihaz edenler, bitkilerden tanrı edinenler mesela herhangi muayyen bir ağacı mabut yaparlar. Hayvandan şerik ittihaz edenler mesela öküz buzağı gibi bir hayvanı mabut sayarlar, taparlar. İnsanlardan şerik ittihaz edenler de mesela bir firavun, bir Nemrudu affedersiniz arkadaşlar <gülüyor> Rabbi ala ilah tanıyanlar ya, ve yahut Uzeyir Allah'ın oğlu, Mesih Allah'ın oğlu diyenlerdir. Bunlar şimdi etsamu mürekkep. Etsamı basiteden şerik ittihaz edenler. Yani somut cisimlerden ama mürekkep olmayan basit cisimleri e, tanrı edinenler. Mesela ateşe tapan mecusiler gibidirler. Şimdi bunların hepsini hangi gruba giriyordu? E, cisimler cisim e, cisimlerden süfli olanlar grubuna giriyor. Yani dünyaya mahsus daha alt varlık grubu. Etsamu ulviyeden şerik ittihaz edenler, daha yüce cisimlerden şerik ittihaz edenler de güneş, ay vesaire yıldızlar gibi kevakibe tapanlar, gezegenlere tapanlar ve saadetü nuhuseti onlara atfeden, mutluluğu ya da uğursuzluğu yıldızlara atfeden sabiin ve ekseri müneccimindir. Burada şimdi arkadaşlar buraya neler neler giriyor. Bakın detaylara girmiyor. Acaba bugünkü bu efendim senin burcun ne öbürünün burcu ne falan yıldız falan yere geldi şöyle oldu böyle oldu diyenler e, hangi gruba giriyorlar. Eczan'ın gayrısından şerik ittihaz edenlere gelince yani soyut varlıklardan şerik ittihaz edenler şimdi bir ikiye ayırmıştı ya en başta arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'a karşı e, ortaklık iddia ederek taptıkları şey ortak, şerik ya cisimdir veya gayri cisimdir demişti. Şimdi cismin alt gruplarını anlattı. Şimdi cisim olmayanlara geçti. E, etsam'ın gayrısından yani soyut varlıklardan şerik iddiaz edenlere gelince bunlar da kısım kısımdır. Bir kısmı müdebbiri alemi nur ve zulmet diye ikiye ayıranlardır. Yani alemdeki bütün işleri yönetenleri nur ve ışık ve karanlık diye ikiye ayırıyorlar. Bunlar maneviye yani mani mezhebinde bulunanlardır. Yani ışık var, nur var ve zulmet var. İşte nur, ışık tanrısı, iyilikler vesaire ondan geliyor. Zulmet de bütün zulümler karanlık tanrısından geliyor. Sineviye, ki henüz bunlar maneviyata yükselmemişlerdir. Bir kısmı melaike ervah-ı felekiyedir ve her iklimin ervah-ı felekiyeden müdebbir bir ruhu muayyeni vardır derler diyor. Şimdi o derler daha uzun da başa dönelim tekrar. sineviye denilen grupta arkadaşlar melekleri şu bir kısmı bir kısmı Sineviyenin bir kısmı melaike ervahı felekiyedir diyorlar. Yani melekler gökteki e, düz feleklerin, alemlerin ruhlarıdır diyorlar ve her iklimin ervahu felekiyeden müdebbir bir ruhu muayyeni vardır. Her bölgenin, her e, coğrafyanın eee ervahu felekiyeden bu feleki ruhlardan onun işlerini yöneten bir ruhu muayyeni vardır ve envâ alemden her birinin dahi müdebbiri olan bir ruhu felekisi vardır derler. Ve bu ruhlara bir takım yani ruhlara taparlar. Ve bu ruhlara bir takım suretler, timsaller yaparak onlara taabbut ederler. Bunlara abediy melekedir. Bunlar da meleklere tapanlar. Arkadaşlar. Bunlar maneviyatı sezmiş fakat etsan perest abediyi aslan menzilesinde kalmışlardır. Yani e, taşa, madenlere, ağaçlara, hayvanlara tapmamışlar. Bir metafizik bir dünyanın olduğunu, madde ötesi bir dünyanın olduğunu kavramışlar. Fakat yine de tevhide yükselememişler. Yaratıcıyı anlayamamışlar. O manevi alemdeki, alemden kendilerine putlar ittihaz etmişlerdir, edinmişlerdir. Bu bir aralar arkadaşlar şimdi son durum nedir bilmiyorum ama bir ara piyasa çok coşmuş, coşmuştu. Böyle çok satanlar arasına falan girmişti. İşte meleklerin Hangi meleğe niçin dua edilir? Meleklerle yaşamak mıydı neydi? Böyle bir akım vardı arkadaşlar. Şey Duaları, niyazları meleklere yapanlar. İşte adeta Cenab-ı Hak o kadar yüce o kadar yüce ki bizim işlerimiz için efendim onun kapısı devamlı çalınmaz. Onun kulları var. Bu işleri yürüten kulları var. Dolayısıyla nasıl ki biz her işimiz için en yüksek mevkideki yöneticiye başvurmuyorsak değil mi? İşte belediyeye gidiyoruz. onun Orada bile doğrudan belediyeye. Belediye başkanıyla görüşemiyoruz yani bir takım alt birimlere gidiyoruz ilk önce onun gibi diyorlar işte Allah'ın da melek Allah da yeryüzünü kainattaki işlerini meleklerle yürütüyor dolayısıyla o meleklerin şahıslarına biz dua etmeliyiz demişlerdi işte o işin burada da arkadaşlar bütün şirk e çeşitlerinde yani tek tipleştirmeyin bu tabii çok basitleştirmek indirgemecilik diyorlar bunlara buna ama ben e <gülüyor> Basit düşünmeyi seviyorum yani. E çünkü basit bir ilke eğer nasıl diyeyim kapsayıcıysa çok şeyi izah ediyorsa çok daha kolay bir şekilde şerri e, haktan batıldan, batılı haktan ayırt etmemize yardım ediyor mesela bana göre arkadaşlar bütün benim görebildiğim kadarıyla yoksa yani oturduğum yerden uydurmuş değilim görebildiğim kadarıyla bütün şirk çeşitlerinde ana fikir işlerinin görülmesidir. Yani işlerinin görülmesi için mesela bu hastalığına şifa bulmak olabilir, kısmet bulmak olabilir, işte ticari açılan işlerinin açılması olabilir. Çeşitli yani şey, çeşitli istekleri var insanların. Bu işlerin görülmesi için kimi yıldızlara, kimi doğaya, kimi işte e, kutsal saydığı bir hayvana, kimi işte ruhların temsili olarak gördüğü, o kutsal ruhların temsili olarak gördüğü bir takım şekillere ama hepsinde ana tema yani e, ihtiyaçların görülmesidir. E, ve o e, eğer en üstte bir yaratıcı kabul ediyorsa e, o yaratıcı varken neden ona yalvarmıyor da işte bu on, e, ondan daha aşağı düzeyde gördüğü bu e, aracılara yalvarıyor? İşte oradaki mantık da e, efendim e, acizane görebildiğim kadarıyla işte yaratıcının öyle her şey için rahatsız edilmemesi veyahut da yaratıcı e, zaten e, hani bunları koymuş araya bunlara yalvaracaksın ki onlar senin ile isteklerini yaratıcıya iletecekler diyorlar bu anlattığım kadar basit değil ama e, anlamamıza yani şirk zihnini anlamamıza bunlar çok yardım ediyor bakın arkadaşlar başınıza geldi mi bilmiyorum bu kadar insanın arasında tabi çok çeşitli hayat tecrübeleri mutlaka vardır İnsan arkadaşlar çok daraldığı zaman Mesela çaresiz bir hastalığa kapıldınız. Allah korusun bir sevdiğiniz kapıldı. Çocuğunuz, evladınız, kardeşiniz, sevdiğiniz biri. Ne bileyim içten çıkamadığınız bir dertle karşılaştınız. Büyük bir iftiraya maruz kaldınız. Yani insanın hayatında altından kalkamadığı, kendi gücüyle altından kalkamadığı, ve Allah Teala'ya yalvardığında da böyle şak diye çözülmüyor. Yani Cenab-ı Hakk'a biz yalvardığımızda iki saatin içinde o mesele çözülmüyor değil mi arkadaşlar? veya da biz mesela çok biz de sevdiğimiz hastaları kaybettiğimiz, yani kaybetmek kelimesini sevmiyorum ben ölümü ifade etmek için ama yani dünyada onları işte ömürlerini tamamladıkları oldu. Yani işte siz şifa bulsun diye dua ediyorsunuz ama şifa bulmuyor. Vefat ediyor. Yani sizin istediğiniz gibi gerçekleşmiyor o konu. Böyle dar zamanlarınızda tevhid ortaya çıkar arkadaşlar. Yani insanın imanı, teslimiyeti ve gayrı meşru yollara girmeme konusundaki ahlakı, ee, sağlamlığı Öyle diyelim İmtihan edildiği zamanlarda ortaya çıkar Kibarlık da böyledir Mesela her şey yolundayken herkes kibardır Ama bir sürtüşme çıksın bakalım Çıkar, menfaatler çatışsın, çıkar çatışması olsun. Ya da ne bileyim ben bazen derim mesela işte bir yerde 300 kişi oturuyorsunuz. Herkes birbirine yol veriyor, işte böyle yer veriyor falan. Çok kibar hani bir üst sınıf bir toplantı. Yangın var desinler bakalım kaç kişi ezilir yani kapıdan çıkarken. Onun için kriz anlarında bizim ahlakımız, imanımız, efendim teslimiyetimiz, rızamız, Efendim, e, kriz anlarında belli olur. Kriz anlarında e, belli olur. Bu bakımdan da yani e, hiç farkına varmadan <gülüyor> insan kendisini, çünkü ben şöyle düşünüyorum. Yeryüzünde şirk bu kadar çok, hem tarih boyunca hem günümüzde de. Yusuf suresinde söylüyor Cenab-ı Hak. İman edenlerin çoğu şirk koşmaksızın iman etmeyecek Allah'a diyor. Yani Yeryüzündekilerin çoğu iman etmeyecek, iman edenlerin de çoğu şirk koşmaksızın iman etmeyecek. Şirk bu kadar yaygın ve bu kadar insan şirk koşarken yani bir Hristiyan dünyasını düşünün yani İsa'ya Allah'ın oğlu demiş bir toptan şirk yani e öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunların hepsi affedersiniz gerizekalı mı? Bunların kafaları çalışmıyor mu? Yani anlamıyorlar mı saçma bir şey olduğunu? Bu ina, bu iddialarının saçma bir şey olduğunu düşünebilecek kapasiteleri yok mu bunların? Bu insanların içinde en zekileri biz miyiz dünyadaki bütün insanların içinde? Şunu demek istiyorum arkadaşlar, insan saçmaladığı zaman da ona gerekçe hazırlıyor. Yani bizim mantığımız, aklımız davranışlarımıza gerekçe hazırlayacak şekilde çalışıyor. Onun için tek başına aklımız bize itikadi konularda, gaybi konularda, metafizik konularda, yani ölçemeyeceğimiz, gözlemleyemeyeceğimiz konularda tek başına aklımız bize rehberlik edemiyor. Çünkü aklımız sürekli savunma mekanizmalarıyla... Ee, ...bizi yaptıklarımızı mazur gösterecek şekilde çalışıyor. Böyle olması da e, böyle kurgulanmış. Çünkü e, ruh sağlığımızı koruyabilmek için kendimize saygımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de yaptıklarımızın bir açıklaması olması gerekiyor. Bu bakımdan yani o şirk koşanları da dinleseniz aman Allah'ım ne makul açıklamaları var. Bir ara ben bir Yunanistan'da bir hanımla görüşmüştüm, böyle Yunanlı bir hanımla bana... Ee, arkadaşlar papaza günah çıkarmanın ne kadar mantıklı bir şey olduğuna neredeyse beni ikna edecekti yani o kadar mantıklı bir açıklama yapıyor ki hakikaten akli olarak düşününz a doğru diyorsunuz yani ama e, vahiy orada imdadınıza yetişiyor. Bu bakımdan e, özellikle e, şunu bilelim şunun altını çizelim ki arkadaşlar akıl e, açıklama üreten bir alettir. İman edenin imanına açıklamalar üretir. inkar edenin inkarına açıklamalar üretir. Ee, o yüzden ben hep şöyle formüle ederim bunu. Ee, efendim, akıl ya kalbin hizmetindedir, ya nefsin hizmetindedir. Ya imanın hizmetindedir, ya inkarın hizmetindedir. Akıl bir hizmetkardır yani. Ee, öyle kurgulanmışız. Ee, bunun için vahiy gereklidir. Eğer akıl bize... Tek başına bütün varlık hakkında bakın. Dünyayı akıl izah eder arkadaşlar. Nasıl yaşayacaksın? Nasıl sağlıklı yaşarsın? Nasıl para kazanırsın? Evini barkın, nasıl kurarsın? En rahat ev nasıldır? İşte en güzel iklim yaşanacak yer neresidir? Bütün bunları akıl bize söyler. Ama bunun metafizikle bağını kuramaz. Çünkü orada hani Mevlana'nın deyimiyle çamura batmış merkep gibidir. Akıl. İlerleyemez orada çünkü gözlem yapamıyor, gidip gelen yok, haber yok, yani bir bilgi yok, kendisinin e, girebileceği bir methal yok, o dünyaya, o, e, o kısma. Peki girmeyelim, hiç ilgilenmeyelim metafizikle, o da olmuyor çünkü o bağı kuramadığınızda anlamı kaybediyorsunuz. Yani tamam işte eviniz güzel, parada kazanıyorsunuz, sağlıklısınız da falan da bunlar bütün bunlar niçin yani, nereye doğru gidiyor? O anlamı kuramıyorsunuz. O anlamı kurabilmek için inanç üretmeniz gerekiyor. Bu bakımdan e, İslam e, dünyasında dinler tarihçileri şunu söylerler. E, yeryüzündeki bütün putlar Allah'ın varlığının delilidir. Nasıl yani putlar Allah'ın varlığının delilidir? Çünkü bir yaratıcı ihtiyacından ötürü üretilmiştir onlar. O yaratıcıyı bulamayanlar tarafından üretilmiştir. İşte bunların efendim bir kısmı da meleklere ve ruhlara tapıyorlar arkadaşlar. Efendim... Evet diğer bir kısmı bunları geçerek biraz daha yükselip aleme iki ilah tanımış biri pek hayırlı biri pek şerir yani iyilik ve kötülük tanrısı yani biri mebde-i hayır biri mebde-i şer olmak üzere biri hayrın kaynağı biri şerrin kaynağı olmak üzere iki mebde evvel iddia etmiştir ki bunlara göre alem biri yezdan biri ehriman yahut dir yani biri Allah, biri iblis yahut şeytan namıyla kardeş addedilen iki bir tarafından. Yani iyiliği yaratan bir tanrı, kötülüğü yaratan bir tanrı. Farklı farklı isimler almış bunlar devirler ve sistemler içinde. Böyle kainatın bunlar tarafından tedbir ve idare edildiği farz olunuyor da alemdeki bütün hayırlar Allah'tan bütün şerler de iblisten biliniyor. Mesela satanizm de buradan doğuyor arkadaşlar. Bunlar da sineviye oluyorlar. Manilerin nur zulmeti maneviyatla tefsir ediliverirse hemen bunlara intibak ediverecektir. Yani e, onlar mani inancındaki nur ve zulmet anlayışı buradaki e, iyilik ve kötülükle e, tefsir edilirse e, bu ikisi aynı şey olacaktır. Bunun için bu iki noktayı nazar türlü türlü tahavülat ve tegayürat içinde birçoklarına sirayet etmiştir. Yani e, iyilik tanrısı, kötülük tanrısı işte Allah, şeytan gibi veya nur, zulmet gibi iki tanrısal güçle izah etmek yeryüzündeki hayatı çok çeşitli felsefelere sirayet etmiştir. Çok çeşitli düşünme biçimlerine sirayet etmiştir. Her günde bunların yeni formları üretilmektedir arkadaşlar. Görülüyor ki bu son noktadaki sinevilik arada bir kardeşlik mülahaza etmeksizin yani aralarında bir ortak bir şey de yok bir bağ da yok ve ortak bir sorumluluk da yok birbirlerine karşı. Böyle iki mebdeyi evvel iki tane kaynağı var bu dünyanın bu kainatın bu varlığın Efendim, ile idareyi alem mümkün olmayacağını da sezmiştir. Yani nasıl oluyor? Biri ikisi de Tanrı, ikisi de Muktedir. Biri iyilik istiyor, biri kötülük istiyor. Peki nasıl buradan kaos olmuyor da... Böyle dengeli bir alem doğuya bunun da saçma olduğunu sezmiş. Filvaki aralarında asla bir noktayı ittisal ve iştirak bulunmayacak olan iki mebde evvelin bir nizam tesis edemeyecekleri ve binaenaleyh alemde hayır ile şerrin hiçbir ciheti telakisi yani hiçbir zaman bir araya gelemeyeceği bedihidir. Apaçık ortadadır. Çünkü aksi tenakuzdur. Oradan zıtlı zıtlaşma ve tenakuz doğar. Halbuki bir ve daha atınca, bir adım daha atınca bu kardeşliği görmek, yani hayırla şerrin aslında bir madalyonun iki yüzü olduğunu görmek, daha evvel ikisi üzerinde hakim bir mebdei müşterek görmek. Bu hayrı ve şerrin de bir kaynaktan, aralarındaki or e ortak yani ikisini de doğuran, ikisini de üreten bir kaynaktan türediğini görmek demek olduğu anlaşılır. ve o zaman bu iki kardeş birer mebdi evvel değil birer mebdi talih olmak lazım. Evet bunlar gene kaynaktır diyorlar yeni bir inanç sistemi. Bunlar yine yani hayır ve şer güçleri. Evet ilahi bir kaynaktırlar ama bunların da aralarında ortak bir nokta ikisinin de daha evvelki bir kaynağı olması lazım gelir. Şu halde bunlar bir peder Allah'ın maiyetine verilince bir teslis fikri hasıl oluvermiş. Bunların ortak bir babaları var. Ortak bir baba tanrı. Var fikri haslolu vermiş ve bu da şu felsefede, bu felsefede dolaşırken nihayet Hristiyanlığın son şeklini almıştır. Testis inancının aslında çok eski kökleri olduğunu, efendim felsefe, çeşitli felsefelerden Hristiyanlığa aktarıldığını böyle bir iki cümlenin içinde özetlemiş oluyor. İşte beşeriyet, besaseti hasebiyle asıl olan mabudu vah, vahit şuurundan, basitliği yani ee, tekrar edeyim işte beşeriyet Besaseti hasebiyle Asıl olan mabudu vahid Şuurundan dalaleti Fikriye ve hissiyeyle sapa Sapa taadütlere Dalarak dağılırken Yani halbuki tevhid İnancı ne kadar basit. Buradaki basitlik arkadaşlar kolay anlaşılır anlamında. Yoksa yani düşük derece anlamında değil. Kolay anlaşılır, sade, açık, net bir inançken efendim oradan sapıp sapa sapa taaddütlere çeşit çeşit düşüncelere dalarak dağılırken diğer taraftan taaddüdü azalta azaltıya ikiye indirdiği sırada tekrar testise sapmış. Dinler tarihini özetliyor şimdi ve nihayet dini İslam ile tevhidi hakiki, kemal hakikiyi kemaliyle bulmuş ve toplanmıştır. İyyake na'budu ve iyake nestaîn işte bütün bu efkarı, şirki yıkan, bütün şirk fikirlerini yıkan bir hüccet-i rahmaniye olmuştur. Bunun içindir ki şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Bu dinler tarihi bilgileri aklımızda kalmayabilir. Şurası çok önemli bunun içindir ki insanlar İslam'a koştukça toplanır İslam'dan kaçtıkça dağılır ee, diyeceksiniz ki Müslümanlar niye peki dağılmış e onlar da İslam'dan kaçıyorlar arkadaşlar onlar da kaçıyorlar. Nihayet zelil ve perişan olurlar Kaça kaça kaça uzaklaşa uzaklaşa Önce düşünceleri dağılır İşte Müslüman ama o melekten mi yardım istesem Bu ruhtan mı yardım istesem Şu taştan mı Taşların enerjisiyle ilgili bana sorular geliyor arkadaşlar İnanamıyorum yani Bu taşa tapmak değil mi Taştan medet ummak değil mi arkadaşlar Bilemiyorum ben Efendim, e, zelil ve perişan olurlar. Bu sade nazari değil, aynı zamanda bir hakikat, hakikati tecrübiyedir ve İslam böyle bir dini i Böyle bir ahd-ü misak yapıldıktan sonra, şimdi böyle bir sözleşme yaptıktan sonra bir nefes alınıyor. Duruyoruz yani. Vakıf var ayetin sonunda. Alınır alınmaz. İcra'yı ahkamına girişilmek için yani iyya kena ve iyya nesta'înin sonucu nedir peki? Yalnız senden yardım istiyoruz peki ne istiyoruz? İhtina sırat al müstakim. Nihayet gelebildik arkadaşlar. Bizi sıratı müstakime hidayet etmeni, iletmeni istiyoruz diye efendim Fatihanın altıncı ayet keremesine bir giriş yapmış olalım. Allah nasip ederse. Haftaya da orayı okuruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.